vasıtayla duymuş olanlara bahsetmiyoruz. Biz de duyduk öyle kelamını. Bizzat ağzından duymuş olanlarda. Var mı? E i̇şte yanlış konuştunuz. Şimdi Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ola ki bilalle teracidir ama Allah Resulü'nün kelamında olursa mesela ben deceğim ki umulur ki. Benim umulur ki demem ne demektir? Ya olur ya olmaz demek. Ama Mevla buyurursa ki mesela Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ وَاطِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namazı dost doğru kılın. Zekatı tas tamam verin. Hop gönderdiğim ahir zaman peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. İtaat edin. Ola ki siz rahmete mazhar olursunuz. Merhamet olunursunuz. Acınırsınız. Ola ki. Buradaki ola ki ne demek?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 Çünkü her gün ahiret yolculuğu devam ediyor. Hiç durmuyor. Bu kadar ölenlerin haberlerini alıyoruz. Tabi bizden dua istiyorlar. Rahmet dilenmesi için. Cemaatin duası müstecaptır. Cemaatle birlikte yapılan dua %100 kabuldür. Bu cemaatten bir kelime işadet hediye gönderilmesi. Bunlar büyük meselelerdir. O gidenler anlıyor tabi. Onlar da çıkıp kalanlara haber veremediği için. Kalanlar da böyle şey...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 Hava annemiz vefat etti. Halamın kayınvalidesi efendim imanlı kadın. Mesela bu hafta içerisinde bana gelen haberlerden efendim kabri nur olsun inşallah. Bir kelime ihadet hediye etseniz mesela size de ne olur? Yarın bir gün hediyeden bulunur. Çünkü Allah Teala hazretleri ecirleri zayi etmez. İnsana yap kendi yaptığı amel cinsinden karşılıklar ihsan eder. El ceza mincisil amel, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü hediyemizi kabul eyleyim. Kabrine ihsal eyle, ruhuna ihsal eyle, kabrin nur eyle. Ya Rabbel alemin, okumuş olan Yasin-i Şerifleri, khatb Şerifleri, innaf-i Tehnâleri, fazl-u kereminle kabul-i lekarîn eyleyim. Hâslâne cümme-sûbât, evvelen bizdat. Hâci-i kâhînâ Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhu zayıb ellerine zaniyen hava ruhuna hediye İsa İhsal ya Rabbi. Amin. Bunlar ulaşır mı? Ulaşır. Ehli sünnet itikadına göre bunlar vasıl olur. Ondan sonra Mikail amcamızın kardeşi Seza Efendi Allah rahmet etsin. Yine bu hafta içerisinde vefat eden mübarek bir insan benim Ünalan camisindeki cemaatlerimden Göztepe'de, senelerce devam eder, kulağı biraz ağır işidirdi. idi, dalgıç olduğu için, dalgıçlarda çınlama çok oluyor, kulağında çınlama. Bir şey de takardı kulağına böyle. Kürsünün dibinde, bütün sohbetleri böyle kağıda, kafaya not alır. Zeki adam. Hayatı, sohbetleri takip etmekle geçmiş. Ondan sonra bir de, Efendi Hazretlerimizde de, Yavuz Selim'de ayakta durur, hemen kürsünün yanına ayakta durur, dinler böyle. Çok da zeki akıllı adam, çok. Bütün o sohbetlerde öyle meseleler öğrenmiş ki, yani hocalara çoğu hocaları geçmiş. Öyle bir adam. İşte kanser olduğu ağır mesela. E bu kanser işi de bir acayip iş. Şöyle bir faydası da var. İnsan imanlı olursa sabreder. Şikayet etmez. Allah'a rıza gösterir Celle Celaluhu. Ölümünü de bildiği için günah yapamaz. Yapmaz. Öleceğim diyebilir. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama ne zaman öleceğimizi bilmediğimizden halbuki kanserlilerin yine bazı kere 3 ay, 6 ay, bir sene, 2 sene yaşayan da oluyor. Tabi zaten her kanserde öldürmüyor. Zaten hiçbir kanser öldürmüyor. Ecel öldürüyor. Hastalık adamı öldürmüyor. Ecel öldürüyor. Çünkü bazı kere kanserli yaşıyor, sabah sağlam ölüyor da. Fakat ölüme hazırlık bakımından hakikaten hasta öleceğini bilmesi kadar tabi Acayip bir şey olamaz. Çünkü mesela bunlar hadis şeriflerde çok müjdeler var. Ne buyuruyor mesela hadis şerif? Öleceği hastalığında kulü Allah'e okuyan cennete kesin girdi buyuruyor. Mesela. E şimdi bu işler ani ölümlerde birden ulaşılamıyor. Ani ölüm mevtül fucetini, mevtülü salihin ve nikmetülü talihin ani ölümler iyilere nimet, kötülere azaptır. Çünkü iyiler zaten hazır oldukları için aniden de ölseler imanlı, kuranlı, abdestli, namazlı öldükleri için kazanırlar. Bir şey kaybetmezler ama kötüler tevbe istiğfar fırsatı da bulamadıkları için e, efendim çok kötü giderler. Bu ani ölüm de acayip. Fakat kanser olup da ölümünü bilmesi hele adam imanlıysa daha çok ibadete yöneliyor, daha çok zikre yöneliyor. O da mübarek adam Kapattı kendisini odaya. Zaten cemaat. Beş vakit namaza, cemaate devam eder. Hiçbir şeyle uğraşmaz idi. Son zamanlarda hepten ne kimseyle konuşuyor, ne kimseyle görüşüyor. Oh! Günah yok. Bir şey yok. İşte ağrısı, sancısı da zaten olanı da döküyor. Kalan ömrüde Kur'an namaz. Kur'an zikir namaz ölümünü bekliyor. Bu herkese nasip olmaz. Böyle ölümler mesela. Sonunu görerekten. Allah rahmet etsin. Kabrini nur etsin. Mekanı cennet etsin bir şehadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammeden abdu ve resulü Ya Rabbi şu saatte dağlar emsali rahmetleri kabrine idhal eyle ve bu sohbetlere devam ettikleri için bu cemaatlerin hediyelerini ona ulaştır Ya Rabbi ve bu cemaatlere gelmelerinin hayrını göster Ya Rabbi ne yetmişim de ben sohbete devam etmişim demelerini nasip eyle Ya Rabbi Amin Mika amcamıza da hayırlı uzun ömür Sabrı Cemil ecri cezil ihsan eylesin bütün ailesine. Ondan sonra bak bir hafta içerisinde tabii çok daha haber geliyor. Bizi ilgilendirenleri burada konuşuyoruz. Efendimiz Haz efendi hazretlerimizin baldızı Ahmet Vanlı hocamızın ve İlyas Vanlı hocamızın ablası Hasbi hocamız vardı. Hasbi Abdülkerim efendi İsmaila müezzini. Onun da eşi annemiz o da vefat etti. O Hasbi hocamızdan da evvel hastaydı ve Hasbi hoca aniden gitti. Ameliyattan kalkamadı. İşte. Şimdi o annemizi uğurladık. Allah Teala Hazretleri Hasbi ile onu buluşturdu. Tabi. Bu yolda yaşadılar, bu yolda öldüler. En zor zamanlarda kimse çarşaf giymezken onlar çarşaf giydiler. Daha Fatih'te çarşamba da bir tane kapalı, çarşaflı, zor. Efendi Hazretleri buyuruyor ya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 Şimdi sizin birinizden öyle rahatsız olur muydu mesela? O bu tipte olmayan birinden rahatsız? Olmaz. Şimdi benden Yahudisi rahatsız oluyor. Hristiyanı rahatsız oluyor, öbürü rahatsız oluyor. Belki 40 tane rahatsız olan var. Ama adam böyle sinek kaydı, kran tuvalet oldu mu hiç rahatsız olan yok ondan. Neden? Ne olduğunu bilen yok ki. Ha bilse ki namaz kılıyor, rahatsız olur.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 bu eski ihvanlar, eski kardeşler Kimse de bu İslam nişanları daha başlamamışken Bu işi yürütenlerin Hakkı var, önemi var Başımızın üstte yeri var, değeri var Onlara dua, borcumuz var Buyurun bir şehadet ruhla Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne muhammedin abdu ve Rabbim hediyemizi ulaştırsın Hasb hocamız da onun yanında, onun da ruhunu okuyalım. Hakkı var bizde, hocamızdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden amdü ve resulü. Ya Rabbi bu hediyeleri ulaştır kabirlerine nur ile ya Rabbi. Amin. Şimdi ikindi namazında, Fatih camisinde kılındı. Efendim, dün cenaze, çarşamba günü işte dün, ikinde kılınırken, Mezarlığa, efendi babanın yanında Hasbocan'ın kabri de aşağıdadır. Oraya gömülecek. Orada da Abdülmecit Hoca bizim mübarek adam, Fethiye Camisi'nin müezzini benim eski ders halkalarıma gelir senelerce tefsir derslerine katılmış idi bizler. Çok hukukumuz var. İftara ona giderdim evvelce gençliğimizde. İftarlarda falan böyle ağırlarda ederdi. Mübarek insan, efendi adlerimizin vekillerinden o da cenazede, mezarlıkta, oğluyla yan yana dedi ki sevap ya çok kürek, toprak atmak mezara. Hangi amelden kurtarırız belli değil. Birisi mizanda sevabı günah tartılırken günah ağır geldi. Sevabı düşük kalınca çok büyük heyecan geçirdi. Çünkü bunun sonunda üniversite imtihanını kaçırmak yok yani. Cenneti kaçırmak var. Bir de tehlikesi ne taraf? Ortada kalmak yok. Cehenneme girmek var yani. Hani cenneti kaçırdım da parkta yatayım canım. Cennet istemiyoruz. Bırakın çadır kuralım şurada. O da yok yani. Mecburi cehenneme giriş var. O zaman ne yapacak? Heyecanlanıyor tabii adam. Cehenneme girmek ne demek? Ya ateşe atılacaksın yani bu şimdi. Adam o telaştayken bir de bir toprak geldi. O toprak mizanına konsun derler ya mesela birine bir su ikram edersin bir şey yaparsın bir dua alırsın derler ki mizanına konsun meselesi. Öyle baktı ki mizanına bir toprak kondu bir avuç toprakla beraber o bütün günahları efendim solladı ağır bastı sağ taraf şaha kalktı yani sevapları ağır geldi adam kurtuldu cennete girdi. Neydi o toprak diyor bir Müslümanın mezarına attığı toprak bunları küçük görmeyin yani. Hakir görmeyin. Şimdi o Mecid Hoca da mübarek adam Hasbun refikasının kabrine demiş ki oğluna Mahmut Hoca oğlu da Fethiye imamı şimdi. Oğlu da imam. Demiş ona ben de demiş bir, bir iki kürek atayım yani mezara. O da kalktı bir iki kürek attı diyor. Sonra o diyor döndü geri. Mezara yakın yerde oturdu işte Kur'an'lar okudu dualar yapılacak. Bir titreme gelmiş onu orada pat düştü. O da mezarda vefat etti yani. Bugün de öğlende onu kıldık cenazesini İsmaila camisinde mübarek insan, beyaz sakallı nur gibi Şimdi Temutun ma te'işûn yaşadığınız gibi öleceksiniz heee ve tüb'atûneke ma öldüğünüz gibi dirileceksiniz ve tuhşerûneke ma tüb'atûn dirildiğiniz gibi Allah'ın huzuruna haşredileceksiniz buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem şimdi bu Mecid hocanın ölümü de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 Bu kadar sevapla beraber orada dua yaparken eli böyle. Ha şimdi onun için nasıl yaşarsanız öyle öleceksin. E şimdi evvelce gün biz bir hasta ziyarete gittik. Allah ona da acil şifalar versin. Kanser hastası, ağır durumda. O da bizim eski ağabeylerimizden Halil abimiz. Allah acil şifasını versin. Çok sevdiğim mübarek insan, efendimizlerin çok sevdiği ikballardan efendim. Mesela o ona ben öyle dedim orada yahu dedim, hastalar yaşarken sağlamlar ölür, çok olur mesela. Bak o arada kaç kişi pat pat gidiyor yani hiçbir şeysi yok. E tabi Azrail Aleyhisselam'a bu iş kalınca can alma görevini onu anlatıldım size evvelki derslerde Allah Teala Hazretleri insanı Adem Aleyhisselam'ı yaratacakken toprak kaldırıyor Dünyanın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 Topraktan parçalar alacak, toprak soruyor. Ne olacak bunlar? İnsan olacak. E bu insanın sonu ne olacak? Kimisi cehenneme gidecek, kimisi cennete. En cehenneme giden de topraktan yaratılması hasebiyle toprağın parçası. Su hava, toprak ateş, insanın yaratıldığı ham maddeler. Toprak diyor ki, Allah'a sığınırım diyor benim bir parçamın cehenneme gitmesinden. Şimdi hepimiz burada düşünmek düşünmemiz lazım. Sarığımızı önümüze koyup da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 sığınılacak yere sığınmıştır korumaya girmiştir, ben ona ne yapabilirim bunun üzerine Mevla bitti ki Azrail gitsin Azrail aleyhisselam geldi Vallahi söke söke alır ha topraktan parçalacak, toprak ne oluyor Allah öyle emretti toprak alacağım ne olacak insan olacak o ne olacak cehennete gideceğim? neyse meseleler konuşuldu görüşüldü toprak dedi ki Allah'a sığınırım dedi benim bir parçam cehenneme gitmesinden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 Adam diyecek ki ya ben daha durmamla Allah'a sığınırım beni alma. İyi kal o zaman diyecek. Herkes kalacak yani. Öbür melekler bu işi yapamaz. E şimdi gelecek Ezrail ama sen laf anlat. De ona ki işte ben Allah'a sığınırım falan. O da ben de Allah sığınırım der yani. Allah al diyor ben seni bırakır mıyım? Kimseye hatır etmez yani. Şimdi sonra Ezrail Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi. Bunların canını bana aldırıyorsunuz. Hep düşman olacaklar var. Şimdi hakikaten yani Azrail Aleyhisselam bu da bir Cebrail Aleyhisselam gibi pek sevmiyoruz herhalde yani. Doğruyu konuşalım değil mi? Eşit sevmemiz lazım. Hepsi Allah'ın tabii Cebrail'in fazileti başka da Allah'ın meleği Allah'ın emrini yapıyor. La Onların özelliği emre isyan etmezler ve fe'aluna ne emr oluyorsa onu yaparlar onlar öyle. Ama tabii ki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 Ne olacak? Kalp çalışırken de Allah adamı öldürebilir. Kalp durmuşken de Allah adamı yaşatabilir yani. Bunlar ayrı şeyler. Ecel. Mecit Hoca da öyle. Eceli gelmiş. Hanesi vardı, nesi yoktu ayrı dava. Fakat o da orada ani den mesela vefat etti. Bugün de onu uğurladık. Kabri nur olsun. Kameri cennet olsun. E tabii ki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 Şimdi mesele nasıl karşılanacağımızdır yani. Gidiş muhakkaktır yani. Kaçınılmaz. Kurtulsa Lukman-ı Hakim kurtul. 560 sene yaşamış. 400 4000 peygamberden ilim öğrenmiş. 4000 peygamber de ondan istifade etmiş. Artık tıbbın mıpın bütün kitabını o yazmış yani. Lokman-ı Hakim dedin mi bilmediği ilaç yok ama ölüme ilaç bulamamış yani. Onun için hepimiz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 Son amelimiz salih olsun. Allah sona bakar. İnnemel ibretul lil khatime. İtibar son nefesedir. Onca insan Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih-i Buhari, Müslim'de bir insan cennet ehlinin ameli işler. İşler, işler, işler, işler 60, 70, 80 yaşına kadar artık cennet ehlinin amelini yapar. Hep cennet elini amelini yapar. Ama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 Öbür bir hoca var. Hadis alimi Mekke'de okumuş. Şöyle alim, böyle alim. Şu anda meşhur. Yine böyle vakıflar kurmuşlar, dersler veriyorlar. Bana geliyor bir biz ona gidiyoruz. Ya, tamam, şu dur budur. E, bu sefer diyorum kardeşim, nedir itikadı? Bir tanesi bende, ya o çok güzel itikadı sağlam. Şöyle hadis okuyor, böyle atıyor. Dedim git ona sor ki. O adama dedim. Git ona sor. Beni deme. Kendini de tanıtma. Hocam pişe sorabilir miyim? Buyurun. Resulullah'ın şefaatini istesem Resulullah'ın hürmetine duamın kabulünü istesem caiz olur mu? Olmaz demiş işte tevessülü inkar ediyor Resulullah'ın yüzü su hürmetine Adem babamız bile af oldu da hadis şerifte geçiyor biz Resulullah'ın yüzü su hürmetine ist istesek yanlış mı olacak yani e işte bak itikadı bozuk e şimdi ne yapacağız onun için her cemaata gidenlere biz bu garantiyi veremeyiz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 Bulaştıramayacaklar inşallah. İmam-ı Rabbani diyor ki, Hazreti Mehdi de bu yoldan gelecek. İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu haktır ya. Yani. Hazreti Mehdi, benim nispetim üzere yani. Bu manevi yol üzere gelecektir. Çünkü ehl Sünnet ancak böyle korunacak. Etraf akımlar oldu, akımlar. Rüzgarlar, akımlar, ceryanlar. Millet kapılıyor, kapılan gidiyor. sele kapılmış, kütük gibi. Nereden çıkacağı belli değil yani. Bir şey dinliyor, itikadı bozuluyor ya. Onun için biz sizi Allah için anlatıyoruz.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 Ve eşhedü enne Muhammedun abdu ve resulü. Ya Rabbi hediyenle iصال eyle. Kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle dereceleri ali eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Şimdi bu kadar şahadetler getirdik. Esas kime lazım? Bir de bize lazım. Bizlerin de son nefeste bu kelimeyi şahadetle tatlı tatlı kolayca okuyup da çere kapamak nasip olması için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammed Abdühü ve resulühü Rabbim son kelimelerimizi Kelime-i tevhid ve Kur'an'ı mecid eylesin Amin, Amin diyendileriniz Narcihimden azad eylesin Amin. Amin Şimdi siz diyorsunuz hocam Hoca ne oldu sohbetin neresindeyiz? Başı sonu beraber yani Ortasındayız diyelim yani Ben de sizi çok uzatmama kararları aldım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 Medine Emine'veriye geldiği zaman konaklıyor tabii içeri giremiyor. Giremeyince feetevet ceu Bir mümin Medine'den çıkıyor, diyor ki ben bununla bir görüşeceğim diyor. Ve kul ya Şu adama gideceğim diyorum. Falan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emle. Bakayım bir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarmıştı, korkutmuştu bu Deccal meselesinde. O mudur, değil midir? Bir tespit yapayım diyor.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 Çocuğunun, arkadaşının dininden dönme tehlikesini göz önüne bulundurduğun zaman da ölümünden daha kötü gelecek sana. İşte o zaman imanın tadına ereceksin. Fakat veya aleymû rracülül mü'minû illâ'n O mü'min zat direnişe geçiyor, diyor ben gideceğim arkadaş, kimse beni durduramaz. feyentalikû yemşî hattâ yetiyemme sâlihaddeccâl Geliyor, yürüyor, de deccalın kontrol noktaları var. Medine'ye girememiş de o çıkışta e gözcüler tayin etmiş. Fekülün <gülüyor> ele aynı neyi kastediyorsun nere gidiyorsun soruyorlar gözdüler fekül <gülüyor> amidül adadı şu çıkmış bir adam ya deccal mıymış neymiş birisi çıkmış ben Rabbim diyor ilahınızım diyor bir şeyler diyor he ona gideceğim fekülün <gülüyor> ele sen bizim Rabbimize inanmıyor musun sen ne bir şey konuşuyorsun be diyorlar ona fekül abi Rabbim kafa o da diyor ki Rabbimizi biz tanıyoruz Rabbimizin kim olduğu gizli değil.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 Dedjala adam gönderiyorlar diyorlar ki biz bir adam yakaladık şöyle şöyle konuşmalar yapıyor ileri geri senin hakkında konuşuyor biz bunu öldürelim mi yoksa sana mı gönderelim? Kalihsiluhiye bana gönderin diyor haber gönderiyor. bil onu deccala çıkarıyorlar. Fedarahuul mu'minu sallallahu aleyhi ya nas Rasulullah sallallahu aleyhi O mümin zat onu görür görmez hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde bizim konuştuğumuz sizin dinlediğiniz tariflerle vasıflarla onu tanıyor ve diyor ki en insanlar işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi uyardığı Deccal budur bütün çevresindeki insanlara tüm bu sefer Deccal'ın suratına bunu söylüyor. Deccal diyor. La tuti anni fima illa Ya diyor benim emrime itaat edeceksin. Beni Rabbim bileceksin haşa ya da seni iki parçaya bölerim diyor. Feünadil mümin ey cennet Bu işler kolay değil. Herkese nasip değil. He, hele bizim gibi insanlara bu zamanda kıvırma payı yok. Diyor ki ey insanlar Mesihul Kezzab sahtekar Deccal budur. Buna isyan eden cennettedir. Buna itaat eden cehennemdedir diyor. O mübarek zat Fevvarubiyi soyun diyorlar, yatarın diyorlar. Feyvesten Allah'u batnudlar ben önüne, arkasına, sırtına, göbeğine, göğsüne dayak, dayak, dayak, dayak. Allah Allah. Feyukulüddijal ve ledi ahlifu bi. Bak yemin ediyorum diyor. Ya bana itaat edersin, bak iki parçaya ayırırım dedim. Senim de sana blöf yapmıyorum, doğru konuşuyorum.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 ben şimdi bunu diriltirsem iki parçayı görüyorsunuz biri nerede biri nerede Bak aradan geçiyorum ha hokkabazlık yok diyor Aradan geçiyorum hava geçiyor yani. yani Geçiyorum bak Farklı yani gitti orası ne tarafta Rabbim ben sizin Rabbiniz olduğuma inanacak mısınız? Kalubela biz zaten inandık diyorlar canım mesele değil de Sonra Fiyadrubu ehadeşi gai o zatın iki parçasından, yarıdan bölünmüş ya Allah Allah parçasından birine vuruyor ve kullu kum kalk bakalım diyor öbür parçayla birleşiyor feis tevi kaymet. sapa sapasağlam dimdik ayağa kalkıyor olacak mı bu? vallahi olacak Muhammed Mustafa yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem felemmâ rââhü evliyâhû saddekû ve ykenû ennehu ve ve ettebûhûh dostları bunu görünce ya diyorlar imanımızın imanımızın nuru arttı diyorlar ya. Sen tabii ki Rabbimizin sen ne dersen tamam ya sen öldürüyorsun diriltiyorsun bundan fazla ne yapacaksın yani? O zatı diritti ya şimdi. Ve Khaled Elimevin şimdi inandın mı diyor benim senin Rabbim olduğuma? Feykouli mezdet müfiike illa basıyor O da diyor ki şimdi daha iyi anladım deccal olduğunu diyor. Ne mübarek adam acayip. Lani elan eşeddü fike basireten minni kabl önce bu kadar anlamıyordum diyor şimdi daha iyi anladım diyor. Çünkü neden? E çünkü diyor hadisi şerife tam uydu diyor bu şimdi. Ya bu hadis-i şeriflere inanan adamı işte Deccal da onunla baş edemez yani. İman meselesi. Tüm mena'adafin nas elan hada'l mesih elkazab en hada'l mesih elkazab ve dirilen bağırıyor bu sefer. Bak şimdi esas mucize.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 Yine yemin ediyor Deccal, ya bana itaat edeceksin, ya seni boğazlayacağım, ateşe atacağım, narıma yakacağım, falan filan. فَيَكُلْ Vallahi ile اَوْتُرْ عُكَبَدَ Sana kıyamete kadar yaşasam itaat etmem, diyor. Deccal'ın oyununu bozuyor, milleti şüphelendirecek yani. Bu mübarek zatın işi. فَيَكُدُوا الدَجَّلْ يَذْبَحُ Deccal, tutun şunu tutuyorlar, kesin bunu bari diyor. İkiye ayırdık diyor, birleştirdik, şey olmadı. Kesersek belki tam canı çıkar diyor. Kesme için tutuyor.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 Ne bu desin a'zübü'l-lâh? Kul kunû hicaâraten ev hadîdâ ev halqan mimmâ fi fî sudûrikûm fe seykuûlûne meyyû'îdûnâ kul illezî fatarakûm evvele merrâ İster taş olun, ister demir olun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 bariba ev men edaukum fe testecibuna bihamdihi ve tazunnuna ille biztum illa qalila peki ne zaman diyorlar bu sefer de ki çok yakındır göreceksiniz ne zaman ki kalkın dedim mi kabirlerinizden çıkacaksınız subhanallahi bihamdi diye başınızdan toprakları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 Hafız İbni Hacer, Fethül Bahre'de vesaire bütün alimler İbn Hibban'da bütün ulemanın ittifakıyla kim olduğu söyleniyor. iki kişi kalmış. Bir İsa Aleyhisselam, bir Hadır Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam olabilir mi? Olamaz. Niye? İsa Aleyhisselam çalı gebertecek. Ama bu zatı teccal ölümüne sebep oldu. Bu ters bir şey şimdi. Bu kimdir? İşte İbni Abbas hadisinde ne buyuruyor? Nüssiyelil hadırı fi eceli hatta yükezzibet deccal.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 Üç zelzele ile Medine'de zelzele oluyor. Ve terjuf el-Medine juv meedin 3 recafat fe la yebqa munafikun ve la illa iley. erkek ve kadın Medine'de kalmıyor. Hepsi Deccal'a inanmak üzere o zelzeleden sonra Deccal'a uyarak çıkıyorlar. Fe fil Medine juv meedin khabetha fil el-hadid. körük demiri ne yapıyor?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 Allah bizi Medine'nin attıklarından etmesin inşallah. Medine'nin kabul ettiklerinden eylesin. Allah tekrar tekrar ziyaretler nasip eylesin. Amin. Ve'd azel kel İşte o gün kurtuluş günü diye isimlendiriliyor. Ve kun Son artık Deccal'ın bitmesi yanaştı. Yakrucu ile kadınlar madınlar artık hemen Deccal'a iman etmeye doğru hazırlanıyorlar. Hatta inleracı zelzele dolmuş Medine sallandığı için adam geri dönüyor diyor ki annemi kızımı kız kardeşimi halamı teyzemi feyusi gideyim bağlayayım da diyor bağlayayım evde de çıkamazsın diyor çünkü çıkacak gidecek tecrala iman edecek Allah'a inkar edecek aşağıvel durum bu duruma geliyor yani Medine'deki o halas günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve ma yevmul halas. O kurtuluş günü nedir? Üç kere soruyor. Cevap veriyor. Yecivü'l-Deccal feyas'ad-ı Deccal'ın geldiği gün Uhud'a kadar geliyor. Uhud dağına çıkıyor. Feyanzuru ile المedine, Medine. Medine'ye bakıyor. Medine, Uhud'dan çok güzel görünüyor. Efendimizin mescidi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kuul-i ashabihi elâ teravne ilâ del kasrı lebyad. Deccal'ın adamları yanında Medine'ye giremeyince oradan gösteriyor. Diyor şu beyaz köşkü görüyor musunuz?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 radıyallahu anh ha, annelerimizden sahabe kadınlardan biri soruyor. Allah Allah. Sohbeti dinleyen kadınlardan biri, o kadar erkeğin çıtı çıkmıyor. Kadınlardan biri diyor, ya razı lillah, fe eynel arabu yevmeyizin Araplar o zaman neredeler diyor. Arap milleti toplumu nerede duracaklar diyor. O kadın soruyor. Buyurur Kaleum yevmeyizin kalil o gün Arapların nesli çok tükenmiş olacak, az olacak diyor. Ve cüllün bi beycil makdis ekserisi Kudüs'te olacak diyor. Ve imamuhumul Mehdi racülün salih. O zaman Deccal Medine'ye gelip giremediğindeki bu Hızır Aleyhisselam'ın durumu gerçekleştiğinde Müslümanların ekserisi Mescid-i Aksa'da olacak. imamları da salih bir adam olan Hazreti Mehdi olacak diyor. Mübarek zat. Efendimiz tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe Şam artık Medine'ye de giremeyince Deccal Kudüs'e doğru, Şam'a doğru Hazreti Mehdi ve Müslümanları tamamen kuşatım altına almak üzere Kudüs ve Şam bölgesine doğru Deccal ordularıyla harekete geçmeye başlıyor. Medine'den ayrılıyor. Bakalım buradan doğru biz de devam ederiz İnşallahu Urrahman. Bugün ismi geçen uğurladığımız ölülerimizin ruhuna bu cemaatin geçmişlerinin ervahine ve şimdi sağ olsalarda da aramızda olacak olanlar ruhları için buyurun. El Fatiha